yapamayız yani Allah-u ben yapamam He sen yaz sorusu olan yazsın da inşallah biz gücümüz hizmetinde cevap veririz tabi şuna dikkat edin arkadaşlar yani özellikle bu din görevlisi ha din görevlisi kardeşler şuna dikkat etsinler mesela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 Birçok konuda kendine reddiye verecektir. Birçok konuda kendine reddiye verecektir. Yani bugünkü müezzin bakıyorsun ki cemaatten nasibini almıyor. Ey en arka tarafta giriş kapısının orada sağ tarafta hemen girişte sağda işte bir makam oluşturmuşlar kendilerine. Orada namazı kıldı kırıyor. Yani biraz yüksekçe bir makam, ondan sonra cemaatten ayrı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 Anjak ik wil dat te dat Allah niet te zeggen heeft, dat Allah niet te zeggen heeft, dat Allah niet te zeggen heeft, dat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 Yapmıyor sünnet olan. Mesela raf ve yedeğin gibi. Ona diyorum ki niçin yapmıyorsun yani Ya da namazda parmağını, teşebbüt te parmağını niçin kaldırmıyorsun diyorum. İndi kal Abi diyor artık öyle içimize, içimize işlemiş ki diyor. Yani, e, bunlara böyle Hanefi'ye göre namaz kıldıra kıldıra diyor. Böyle alıştım. Dedim ki yanlış yapıyorsun. Sen orada hadi e, gücün yetmediği için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 Sabah ve akşam 3'er defa radiytu billahi rabben ve bil islami dinen ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiye. Ya da 7 hasbi Allah la ilahe illahu aleyhi tevekkaltu ve huwa rabbul arçil azim. Ya da 100 defa subhanallahi ve bihamdihi. Ya da 100 defa astagfirullaha ve etubu ileyh gibi. Aysat ve selam bunları söylüyor. Hatta bunlardan bir tanesi için diyor ki. Astagfirullah ja, wa etubu zegt, Allah is degene wa de Allah al Hij Evet Allah is degene die de Allah heeft. Hij zegt, hafif, is die de ağırdır, mizanda ağırdır zegt, daha fazlasını getirmedikçe hiç kimse daha güzel bir amel getiremez diyor yani terazide daha ağır basacak bir şey getiremez is degene ilim ehlimiz diyor ki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 Yada sabah ujda faradi tu die billahi wabil ve Ik heb ve zaak sallallahu aleyhi ve sellem Ik Sabah ve akşam. Gerçekten bu Allah azze ve celle'nin razı olduğu bir kelimedir. Ve sünnettir bunu heb een zaak söylemek ik heb gedaan. Ik heb een zaak die ik heb gedaan. Ik heb een zaak die ik heb gedaan. Ik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 İşte gerek ev konusunda verdikleri fetvalar var veya bu finans kurumlarıyla ilgili verdikleri fetvalar var. Dolayısıyla onların sözünü de ben bakıyorum muteber buluyorum. Yani şu manada getirdikleri delilleri muteber buluyorum. Ancak benim kalbim mutmain olmuyor. Ben kendimi acizane uzak duruyorum. Hani Ev konusunda derken hani onlar biliyorsunuz kimisi işte ev alma konusunda diyorlar ki kredi.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 Allah en doğrusunu bilir. Ve hadihi ve allahu a'lem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedu en la ilaha illa and. Estagfiruka ve etubu ileyk. Esselamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuhu. sahip bilgileri ona onlara, onlara e, anlatarak mesela katıldı katılabilir kat yani. <gülüyor> Salaam alaikum Tullahi Bereketum. Ja, blah, blah, la blah. Kijk, dit is ik heb een video gemaakt. Ik heb een video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 ala basiratin ana ve men ittabani ve subhanallahi ve subhanallahi ve ma ana minal müşrikîn yani diyor ki Yusuf suresi 106. ayet olması gerekir Allahu alem diyor ki kul hadihi sabili ed'u ila Allah ala basiretin de ishtabu işte benim yolumdur ben Allah'a ap açık bir basiret üzerine davet ederim ap açık